Teşekkür ederim, e, tanıtım kartında gazeteciliyo tamamlıyım, e, Radikal Gazetesi'nde çalışıyorum ben, teknoloji yüktürüyüm. Çok kısaca kendimden bahsedeyim, ben e, öncelikle bir kullanıcıyım, iyi bir internet kullanıcısıyım. İnternetten önce de e, bu BBS dediğimiz internet benzeri ortamları da e, o aynı coşkuyla kullanan bireylerden biriyim. Dolayısıyla bu süreci iyi takip etmiş olan biz vatandaş olarak görüyorum kendim öncelikle. ardından gazetecim çok şanslı bir insanın Türkiye şartlarında düşünürsek en sevdiğim iki tane şeyi bir arada yapabilme imkanını verdi bana. Üstüne bir de maaş veriyorlar. Üçüncü olarak bir girişimciyim yaklaşık bir senedir sekiz kişiye iş imkanı sağladığımız küçük ölçekli bir bilgisim firmasını yönetiyoruz ve orada oldukça keyifli işler yapıyoruz. Yani bu alanda aşağı yukarı her boyutunu gözlemleyebiliyorum. Yaklaşık 14 sene bir gazetecilik yapıyorum ve bunun tamamı teknoloji editörlüğü olarak geçti. Son 11 yıldan beri de ilk gününden de radikalleyim. Devletle hiçbir işim yok. Buradaki insanlar kırılırsa bana bir zararı yok, sevinirse de faydası yok. Dolayısıyla içimde çok rahat. Ee, i̇çim rahat ama tabii kafam rahat değil. Rahatsız olduğum bazı konular var. Ee, onları birazcık sizlerle paylaşacağım. Zaten işin güzel tarafını şimdiye kadar hep dinledik. Ee, bir de e, benim rolümdeki insanların hani ceketsiz, kravatsız ve konuş başlığında anarşi falan gibi şeyler taşıyan insanların konuşması gereken şeyleri de ben üstlenmiş olayım. Böylelikle çerçeveyi tamamlayalım. Tabii en korktuğum şey de başıma geldi. Yani bir panelin en son konuşmacısı olmak ve yemek arasından önceki son konuşmacı olmak dolayısıyla stresle büyük hızlıca konuşmaya çalışacağım çok üzerime bir şey olmamakla birlikte şimdi öncelikle bu çerçeveyi birazcık e, bir adım geri atıp tamamlamak istiyorum. E vatandaşla başlayalım. Yani bu e devlet kime hizmet edecek? Öyle değil mi? Öncelikle bizim hedef kitledimiz kim? Yani sizin hedef kitlediniz kim? Ona bakalım. Şimdi bunun farklı katmanları var, farklı kullanıcı grupları var, farklı ilgi alanları var. Kimisi Facebook'tan arkadaş bulmak için internet kullanıyor, kimisi işte oğluna kızına hangi üniversiteyi tercih formunda yazalım diye araştırmak için bakıyor. Dolayısıyla beklentileri de farklı, bilgi düzeyleri de farklı, motivasyonları da farklı. Dolayısıyla biz çok farklı katmanlardaki insanlara tek bir platform üstünden hizmet vermek zorunda olan insanlar rızası istiyorum yani sizler oluyorsunuz bunlar. Tabii ki burada ütopik bir e, nesilden bahsediyoruz yani internet kuşağı olarak adlandırdığımız doğduğunda internetin yaygın olduğu ve şu anda artık e, okulda okuyan ya da bir iş sahibi olmak üzere olan vesaire bu kitleyi birazcık daha tanıması lazım gibime geliyor özellikle common'un. Bu insanlar öncelikle kendini bir dünya vatandaşı olarak görüyor. Yani onlar için coğrafi sınırlar e, belki e, internet dışındaki insanların kafasındaki coğrafi sınırlarla eşdeğer değil. Çok daha farklı haritaları var. Dil haritaları var. Popülerlik haritaları var. Kendi arkadaşlarına, sosyal çevrelerine yönelik farklı haritaları var. E, muhalifler... Farkındasınızdır, tepki dolular ve bunu açığa vurmak istiyorlar ve internet ne mutlu ki buna oldukça verimli alanlar sağlıyor. Tabii ki e, her toplumun kendine ait bir hazım kapasitesi var. E, bu birey bazında da, iktidar bazında da, e, siyasi duruş ve ülke bazında da değişkenlik gösteriyor. Şimdi birazcık bu Web 2.0 nesli olarak adlandırılan bu jargona sahibi insanların genel karakteristiklerinden bahsedelim. Mesela wiki kullanıyorlar. Geleneksel haber kaynakları yerine kendi bildikleri konuları ekleyip güncelleyebildikleri ve sürekli güncel kalan kaynakları yöneliyorlar artık. Ee, o ana Britanik ansiklopedileri, Melian Diorus ansiklopedileri gazetelerin kuponuna dağıttığı dönemlerde kaldı. Artık herhalde kütüphanelerde bile baya bir toz tutmuş olmalılar. En basitinden coğrafya haritaları bile takip etmeye imkan yok. En son biliyorsunuz hani e, kuzeyimizde e, Rusya'nın bir e, müdahalesiyle orada bile bir harita değişikliği oldu. Daha da olacak gibi görünüyor. Sosyal ağlarla birbirlerine bağlanıyorlar hani demin de bahsettiğim Facebook ve benzeri sosyal ağlar artık insanların yeni iletişim platformu haline geldi. Hani bir dönem şey vardı işte internet üstünden sosyalleşme olur mu? Ondan önce SMS ile bayram tebriği olur mu? Ondan önce işte telefon kuru kuru telefon açmayla olur mu? Niye ziyaretimize gelmiyorsunuz? Vesaire gibi birçok süreçleri atlattık ve artık bu insanlar için e, mümkün olduğu kadar kısa cümlelerle bir şeyleri anlatmak, e, efendim mümkün olduğu kadar e, doğrudan konuya girip olayı çözüp olay mahallini terk etme gibi dürtüler var. Sonra bireyler arası paylaşım diye bir e, konu ortaya çıktı, daha çok bu şarkı paylaşımıyla popülerleşti ama aslında derininde çok daha farklı bir kültürü yaşatıyor bu. İnsanlar internet üstünde sahip oldukları varlıkları paylaşmaktan haz duyan hale geldiler ve birlikte temas ettikleri kişilerin, kurumların da bilgiyi veya kendi sahip oldukları varlıkları paylaşmasını istiyorlar. Daha sonra e, İngilizcesi Creative Commons olan, henüz Türkçe'ye çevrilmemiş bir e, akım ortaya çıktı. Telif haklarına tapmayan bir nesil olarak adlandırabiliriz. Yani ben bir şey ürettim ama bunun üstünde hiçbir ticari hak istemiyorum. Bundan ben köşeyi dönme amacına sahip değilim. Alın, bunu istediğiniz gibi kullanın ama lütfen işte bunu ticari olarak kullanmayın. Ticari olarak kullanmanıza izin vermiyorum. Siz de aynen benim gibi alın bunu kullanın ve paylaşın. Ondan sonra bu işte belki çoğunuzun ilk defa duyacağı Twitter, FriendFeed gibi sitelerle insanlar anlık olarak durumlarını paylaşmaya başladı. Örneğin ben buraya gelmeden önce dün gece FriendFeed adlı bir siteye... Ee, dedim ki yarın ben bir E-Devlet konferansına katılacağım. Acaba ne sorayım oradaki insanlara? Ne konuşayım? Fikri olan var mı? Dedim. 10-15 dakika içerisinde 20-30 tane birden soru belirttim. Birazdan onları da sizlerle paylaşacağım. Ee, yani insanların kendi yaptıkları şeyi paylaşması, başkalarıyla sosyalleşerek iletişime geçmesi gibi farklı beklentileri doğrudur. Ve bloglar tabii ki Türkiye'nin de başının belası bloglar. Artık her kullanıcının ee, sanal olarak da olsa kendine ait bir medyası var ve sonuna kadar bunu korumak ve bunun üstünden kendi görüşlerini ve ilgi alanlarını paylaşmak istiyor. Bugün milyonlarca blog var, her gün on binlerce, yüz binlercesi ekleniyor ve herkesin sesini duyurduğu farklı platformlar var. Yani artık veri, bilgi ve propaganda geleneksel kaynaklardan değil çok daha karmaşık, çok daha böyle e, anarşik bir yapıda yayılıyor. Ve e, ulaştırma bakanımız Sayın Mira Yıldırım'ın son açıklamasına göre 25 milyon internet kullanıcısı var bu ülkede. Bu öyle yavana atılacak, sık çevirilecek ya da e, iman edilecek bir kitle değil. Bugün devimiz futbol takımlarının bile bu kadar taraftarı yok. Hani 25 milyon oyalan parti partileri bile hani ne kadar ciddi bir kesimden bahsettiğimize e, kanat getiriyor. Sonra gelin E devlet bireylerine. Şimdi bana en çok hani sor diye e, demin bahsettiğim kaynakta da Devlet, Devleti oluşturan, kamuyu oluşturan her kademedeki insanlar internet dediğimiz devrimden ne kadar haber Ne kadar kullanıyor? Hayatının içerisinde ne kadar yer sahibi? Yani bu artık yeni seçme profili ya da kamudan yeni hizmet talep eden insan grubuna ee, ne kadar aşina, onlarla ne kadar aynı konuşabiliyor. Mesela başkodanımız, cumhurbaşkanımız e-mail, elektronik posta kullanıyor mu, bilen var mı, yastak cevap gelir mi, bunun dünyadaki yansımalarını biz gayet iyi biliyoruz nasıl tezahür ettiğini ama bunun bizdeki yansımalarını çok göremiyoruz. Genelde hep konuşmalarda panellerde kalıyor. Ondan sonra mesela baktığımda ben benim Gözlemin. Turgut Özal'dan bu yana daha ben hiçbir cumhurbaşkanının başbakanın elinde kolunda bir bilgisayar, pdiye bir şey görmedim. Yani göremedim. Ee, çabalar oldu hani kullandığını. Bilge mesela Sayın Erdoğan tablet PC diye etti. Sonradan fark ettik Türkçe'ye desteği yok. İşte mesela rahmetli Gülen e, vefatından çok sevişli bir Bilgisayar'la tanıştı vesaire. Yani biraz uzak kaldı buna. Bunu kabul etmekte fayda var. Mesela Ahmet Necdet Srezen'in tasarruf genelgesinde internet tasarrufu vardır. Varım siz düşünün. Yani koskacı Çankaya da böyle şeyler yaşadık. Ve bu artık bir zengin eğlencesi olmaktan da çıktı. Eskiden yani 1995-96 yıllarından bahsettiğimizde bu cidden zenginlerin eğlencesiydi. Çok pahalıydı, erişmek çok pahalıydı, bilgisayarlar çok pahalıydı. Bir de bağlansanız yapacağınız pek bir şey de yoktu. Bugün ama bakın artık belediyelerin trafik hizmetinden bahsediyoruz. Ben İstanbulluyum, yani Kadir Topbaş gelse beni elimin üstünde her gün taşısa hiç umrumda değil o belediyenin trafik hizmetinin bana sağladığı fayda kadar dünyada hiçbir belediye başkanı bana fayda sağlayamaz. Ben evime giderken 5 saniye oraya bakıyorum o anda verdiğim bir karar sayesinde benim hayatımı her gün minimum 45 dakika ettiğini. Ben 45 dakika bugünün dünyasında bir insanın hayatında çok önemli bir zaman geliyorum. Trafikte sinir ardı yaşamaktansa diyorum Allah razı olsun buradan bir kere daha tekrar etmiş olayım. Ve gelelim dünyada mesela neler oluyor? Dünyada kamu siyasetçiler ne yapıyor? Mesela e, Britanya'nın eski e, yöneticisi İngiltere'nin diyelim ya da bizim daha çok kullandığımız ismiyle, Tony Blair örneğin Second Life'da bir şubey açmıştı. Second Life ne diyecek olursanız, e, samal bir dünya içerisinde insanlar samal Evler, odalar, adalar yapıyorlar. Toplantılar yapıyorlar, konserler düzenliyorlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir internet üzerinden tanışık bir röportaj yapmıştım. O sanal dünyadaki sanal karakterlere sanal kıyafetler dikerek hayatını kazanan bir sanal terzi var. Böyle bir süreç insanlar var. Yani dünya acayip acayipleşiyor. Buna ayak uydurmanız gerektiğine verip bunu şey yaptım. Mesela bugün, yani yarın Belki hayatımızda çok önemli bir yer edinecek olan Barack Obama, ee, belki Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk siyah başkanı olacak... İnterneti ne kadar yoğun, ne kadar etkin kullandığını keşke bizim politikacılarımız, kamu yöneticilerimiz bir otursa danışmanlarıyla takip etsin. Barack Obama YouTube'daki en etkin kanal onundu, Facebook'taki en popüler gruplar onundu, Twitter'daki en popüler şeyler onundu. Hatta Barack Obama'ya sorularını insanlar cep telefonlarıyla Twitter aracılığıyla sordular, cevaplar aldılar birebir televizyon tartışmalarında. Ve şimdi burada e, belki bunu unutmayalım hani bugün e, Barack Obama'nın rakibi belki çok dişi görünmeyebilir ama Hillary Clinton'i devirmeyi başardı yani onu da unutmayalım ve bunun içerisindeki internetin rolünü de lütfen yapsımayalım. En devlete gelelim mesela en rahatsız en şey e devlet. Örneğin ben bir gazeteci olarak ya da işveren olarak gece gündüz çalışmak zorundayım çünkü ben rekabet ediyorum. Diğer gazetecilerle rekabet ediyorum. Diğer şirketlerle rekabet ediyorum. Para kazanmam lazım. Bütçeyi denkleştirmem lazım. Benim elime bakan insanlar var ama mesela devlet rekabet etmiyor ki. Devlet kimseler rekabet etmiyor. Devlet büyük bir rahatlık içerisinde. Çünkü biz vatandaşların mesela şeyde mi ki kardeşim Suriye çok güzel bir yönetim. Ben biliyorum Suriye'ye yerleşiyorum. Böyle bir şansım yok. Yani efendim şu toprak bilmem ne diyorsun. Ben devletime kamuya muhtaçım. Mecburum. Ee, ve o da aslında benim hayalimdeki ülkeyi mı mükellef. Yani belki bu rolleri hatırlamakta fayda var ve internet bunu çok iyi etkin bir Ama baktığımızda kamu vatandaşın çok gerisinde internet alanında, düzenlemelerde de, hizmetlerde de, uygulamada da algıda da. Bunun örneklerini burada sizlere tekrar etmeme gerek yok. Bir de bir hiyerarşi var. Yani gerçekten benim konuşmamın başlığına da yer eden bir yeraltı var. Mesela bugün burada işte e devlet kapısı konuşuldu bilmem mi bunlar şimdi ne kadar kanserojen süreçlerden geçti. Yani ben tebrik ediyorum bu işi buraya kadar getirebilenleri. Ben iyi kötü kamuda işlerin yürüyüşüne çeşitli kamu görevlileri vasıtasıyla şahit oldum. Cidden çok saygı duyması işler bunlar. Ben hani büyük badelere atlatıldığına eminim o yönde. Ama mesela atıyorum bir hiyerarşi mantığını düşündüğümüzde gelirken ne örnek vereyim dedim. Mesela bakanlık sitelerine bakın Bakanlık sitelerinde zannedersiniz ki vatandaş sabah akşam sayın bakanımız ne dedi diye merak ediyor red sitesinin başına geçiyor. Yani sevgili arkadaşlar, dostlar, büyüklerimiz bilgi işlem dairesi başkanlığı kim hazırlıyorsa. Yani bu sitelerdeki e, esas amacın kamuya hizmet olduğunu ve kamu'nun o siteden beklentilerinde ne olduğunu öncelik sırasına koyup ona göre belki değerlendirmek o sitelerin işlevseyenliği anlamında çok daha etkin sonuçlar e, varmamıza yol çevir. Tabii bu ne kadar sizin inisiyatifiniz bilemiyorum ama ben mesela diyelim ki bir forma ulaşmak ya da bir bilgiye ulaşmak için ulaşmak için o sitelerin öyle derinlerine iniyorum ki nerede olduğumu kaçırıyorum. Yani o kadar aslında kullanışçılıktan uzak konu sitelerimiz var. Bir de bu belge paylaşımında ortak standartlar yok. E, belgelerde ortak standartlar yok. Çok çok önemli bir detay. Ben mesela devletin herhangi bir bilgisine ulaşmak için, okumak için bilgisayarıma herhangi bir ticari yazılım yükleme zorunda olmamalıyım. Bu çok önemli. Bugün ben eğer işte efendim DPT'nin bir raporunu okumak için atıyorum 400 dolarlık Microsoft Office yükleme zorunda kalıyorsam bu e, bence kavunun ayılıdır. Ya da e, Microsoft'ta büyük bir kıyaktır. Ha open office de var onu kullan. Evet kullanıyorum ama kaç kişi bunu biliyor? Bunlardan, yani bunlardan haberdar bile edilmiyor siteler üstünde insanda. Ee, ve formları elektronik olarak tamamlamakla mümkün değil. Şimdi e, bizde ne var? EDVT uygulamalarında formlar var. Word dokümanları. Çıkışını alıyorsunuz. imza imzalayıp veriyorsunuz. O da yetmiyor. Sürekli illa e, biz e, bağış makbuzu vesaire gibi şeylerle bunları tamamlamak zorunda kalıyoruz. Oysa elektronik imza gibi birçok uygulama var. Formları internet üstünde doldurmak ne mümkün değil? Bu da enteresan bir e, detay. Mesela kaza formu diye güzel bir şey çıkarttılar. İnternetten download edin, arabanıza koyun, kaza yaptığınızda şey yapın. Bilmiyorum çekip bastırıp kullandınız mı? O kaza anının o küçücük yerlere ben isterim ki bir emniyet müdürleri oturalım, form dolduralım, bakalım doluyor mu dolmuyor mu? Var. Çok ciddi temel aksatıklar var. Veri güvenliği çok zayıf. Yani çok ciddi anlamda veri açıkları var. Kamu sitelerine de yaklaşımlarda da. Mesela biz ÖSYM'nin sitesine girip oradan bir sorgulama yapıp oradaki bilgiyi SSK'nın sitesine koyup oradan bilmem ticari bir şeyler sorgulayıp bir sürü gazeteye haber yapmıştık. Milletin ıcırıcı canı çıkartmıştık. Mesela keyif ödemelerinde devletimiz 14 küsür milyon insanın sosyal güvenlik numarasını, vatandaşlık numarasını bütün Türkiye ile paylaştık ki bunun belki zararlarını ileride göreceğiz. Tabi kamunun hizmet anlayışında e, vermek istediğim bazı örnekler vardı ama süremiz çok daraldı. Onun için e, hızlıca geçeyim ben onları. Mesela E-Devlet kapısı cidden givan hikayesine dönmüş bir e, ve burada ...kamunun kendine bir motivasyon belirlemesi lazım. Yani kamu, ev devlet kapısını, hizmetini ya da kendi sitesindeki hizmetlerini ne için yapıyor... ...buna yönelik bence bir hedef belirleyip ona göre ilerlemesi lazım. O zaman her şey çok daha kolay. Şimdi biraz hani böyle eş dost alışverişte görsün misali yapılan işler de oluyor. Ve kamunun çok ciddi bir halkla ilişkiler sorunu var. Ne yaptığını anlatabiliyor, ne amacını aktarabiliyor... Ee, hani devlet ana, devlet baba diyoruz, bazen cidden üvey ana, üvey baba gibi geliyor e, vatandaşına. Bunların e, tamamen bir halkla ilişkiler türücüğü olduğuna ben inanıyorum. E, ve şununla bitirmek istiyorum, hani ne yapılabilir? Bence mutlaka açık standartlar kullanılmalı. E, herkesin katılabileceği, herkesin paylaşabileceği ve kullanabileceği. Veri güvenliği, kamu projelerindeki en önemli şey çünkü burada vatandaşların güvenliğinden söz ediyoruz. Etkin ve yaygın kullanım çok önemli. Yani her vatandaşın kullanmasına olanak sağlayabilmek için e, birimler yapılmalı, internet evleri açılmalı ve kamuda da bu kullanılmalı. Yani bu bilgi işlem dairelerinin işi değil, kamuda her kademede insanlar kullanmalı. Hukuksal düzenlemeler çok çok önemli. Türkiye internet teknoloji hukukunda çok kaotik şeyler imza atıyor hepimiz şairiz. Ve bilgi paylaşımı çok önemli. Biz de kamu'nun nedense açılış konuşmasında da ödü kopuyor bilgi paylaşmaya. yüzden bizler bilgi toplumunda bunlara ihtiyacımız var her alandaki insanlar olarak. E-Devlet e projeleri asla ve asla internete formları yerleştirip oradan doldurtmak, çektirtmek değil. Gerçekten bunlar çok daha farklı motivasyonlar olmalı ve kamu web siteleri de vatandaşa kamu hizmetlerinin reklamı yapılması gereken yerler değil, hizmet verilmesi gereken yerler. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun.